ziyaret edecek. Ve yükelliğim onun, onlarla konuşuyor ve yükelliğim o nehu, o da onlarla konuşuyor. Yükelliğim o onlarla konuşacak ve yükelliğim o nehu, onlar da onunla konuşacaklar. <gülüyor> onlar da onunla konuşacaklar. Karahâlallahü <gülüyor> teâlâ ve teâlâ, Allahü teâlâ dedi, Ucuhun yu meydin nazarah. O gün yüzler parlaktır ile ârab birer nazarah, Rabblerine bakan bakıcıdırlar. Evet. Veseyrahu onu görecek. Subhanallahu Taala kema Onu görecekler. Onu görecekler. Subhanahu kema yarawnal kamer laylatal bedri. Bedir gecesi <gülüyor> ayi gördükleri gibi onu görecekler. Fasl ne? Yani apaçık gecede ay ay gecesinde ayı gördükleri gibi hani mesela ay yuvarlak olduğunda böyle gökyüzünde apaçık olduğunda onu gördükleri gibi Rablerini görecekler. La يُضَامُونَ fi رُؤْيَتِه۪ي Yok. Yani birbirlerinin görmesine de engel olmayacaklar. Hani birbirleri görmeleri o kadar açık olacak ki. Hani iknaz ki Ay'a baktığımız zaman hepimiz Ay'ı apaçık görüyoruz. Kalabalık olmamız birbirimizin Ay'ı görmesine engel teşkil etmiyor. Kimsenin cüstesi kimsenin görmesine engel değil. Aynı Allah'ı görürken de yani birbirlerine karşı şey olmayacak. Ee, birbirlerinin görmesine engel olmayacaklar. Kemağı Aşkaran Nabi ﷺ peygamber senden haber verdiği gibi. Bizde bunu fıkıh olarak dediğimiz, inne muhakkak siz, terau ne e, göreceksiniz, Rabbikum, Rabbinize, Rabbinizi, kemağı terau ne kamera ile talibedri. ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Laytuduamı unefi ruyeti onu görünme birbirinize engel olmayacaksınız. Allah Azze ve Celleyi görme meselesi ehli sünnet ile bidat fırkaları arasındaki en büyük meselelerden bir tanesi. Neden dolayı? Çünkü Peygamber Aleyhisselatu vesselam tevatür seviyesine ulaşan yani mütevatir seviyesine ulaşan hadislerde kıyamet gününde müminlerin bir nimet olarak, bir mükafat olarak Allah azze ve celle'yi göreceklerini, Allah azze ve celle'yi ziyaret edeceklerini cennette ve Allah azze ve celle ile konuşacaklarını bize bildiriyor. Bununla beraber önümüzdeki hadis bunlardan bir tanesi. Ama bu rivayetler yani farklı farklı rivayetler neredeyse tevatür seviyesine ulaşmış, mütevatir olan hadisler. Bir de mesela Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. Ayetler. Buna işaret eden ayetler var. Veya bazı ayetler var. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunları bu şekilde tefsir etmiş. Mesela örneğin. وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَادِرَهِ ila رَبِّهَا نَادِرَهِ o gün öyle yüzler vardır ki parıldarlar. Onlar Rabbin'e bakarlar. Yani Rablerine bakmalarından dolayı onların yüzlerinde ne vardır? Onların yüzlerinde bir parıltı vardır. Kafirler için ise Allah Azze ve Celle diyor ki: Kella, innehum yomag izin an Rabbihimle mahcubun. Onlar o gün Rabbleriyle Rablerinden perdelidirler. Asla. Yani kafirler Allah Azze ve Celleye karşı onların arasında bir perde vardır. Müminler ile ila Rabbiha nazira yani Rabblerine bakıcıdırlar. Ondan dolayı ne diyorlar? E, alimler bu ayetlere de dayanaraktan diyorlar ki kıyamet gününde müminlerin Allah'ı göreceğine delildir bu diyorlar. Ki sünnette de bu tevatür seviyesine ulaşmış. Ayrıca dediğimiz gibi bazı ayetler var. Peygamberimiz bu şekilde tefsir etmiş. Mesela eee şiraet şey kelimesi. Avuz billahi Ayet unutuldu. husna ve الْحُسْنَ وَزِيَادَ لِلَّذِينَ husna ve ziyade O güzellik yapanlara güzellik ve ziyade vardır diyor Allah Azze ve Celle ayet kerimede. Yani güzel amel yapan, güzel yaşayanlara bir güzellik vardır, bir de ziyade vardır. Peygamberimiz hadis-i şerifte bu ziyadenin, Allah'ı görme. Allah'ı cevherle rü'yeti olduğunu, onu görmek olduğunu el söylüyor. Peki müminler Allah'ı nasıl görecekler? Yani zahiren zihne mütebadir olan nasıl ki şey gecesinde karanlık e, aylı bir gecede, yani açık bir gecede, ayı gördüğümüz gibi hiçbir engel olmadan Allah'ı cevherle ne yapacak? Allah'ı cevherle göreceğiz. Ee, insanlar bu görme konusunda yani bidat ehli iki kısım. Birinci kısım görmeyi inkar edenler. Yani böyle bir şey olamaz diyenler. Bunu inkar ederken de gerekçeleri ne? Bunu inkar ederken de gerekçeleri iki tane. Bir tanesi diyorlar ki Allah Hz. Musa Allah azze ve görmek istediği zaman Allah "Len terani" dedi. Sen beni göremezsin dedi Allah azze ve celle. Ondan dolayı Allah görülmez diyorlar. Yine başka bir ayete göre diyorlar ki ee, Allah ve için e, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارُ Gözler Allah'ı idrak edemez. Lakin Allah onları ne yapar? Allah Azze ve Celle onları idrak eder e, diyorlar. Yine başka bir gerekçeleri diyorlar ki şayet insanlar Allah'ı görecekse o zaman Allah'ın bir cihetin olması lazım. Hani insanoğlu bir şeyi gördüğü zaman Karşısında bir şeyin cihetin olması, önümde, arkamda, altımda, üstümde olması lazım ki onu görebileyim. Biz Allah görülecek dediğimizde Allah'a bir sınır çizmiş oluyoruz vesaire e, diyorlar. Şimdi birinci ayet-i kerimeye gelince önce biz deriz ki önce biz ispat olan, asıl olan, tevatür seviyesine ulaşan naslarda Allah'ın görüldüğünü tespit ettiğimizden dolayı, sabit olduğundan dolayı bu nasların mutlaka bir manası vardır. Mesela örneğin Hz. Musa diyor ki اَرِنِي اَنْزُرْ اِلَيْكَ Ben sana bakmak istiyorum, seni görmek istiyorum. Ne diyor Allah? لَنْ Beni göremezsin, sen beni göremezsin diyor Allah Azze ve Celle. Burada Len لَنْ تَرَانِي deyişi Hatırlıyorsanız biz daha önce bir şey demiştik Len Geleceği olumsuz kılar Lakin ebediyeti olumsuz kılmaz. Öyle değil mi? Yani gelecekle ilgili bir olumsuzluk Ama ebediyen bu olmaz manasını ne yapmaz? katmaz demiştik. Hatta orada demiştim ki bidat ehlinden bazıları Lenin ebedi olaraktan gör yani şeyi nefyettiğini, manayı nefyettiğini söylüyorlar. Bu doğru değil. Eğer Allah azze ve celle Hazreti Musa'ya deseydi ki len ura veya deseydi ki len tu yani sen beni göremezsin. Değil de ben görülmem deseydi o zaman derdik doğru. Demek ki Allah azze ve celle görülemez. Lakin Allah azze ve celle Hazreti Musa'ya sen beni göremezsin demesi bu Hz. Musa'nın bunu kaldıramayacağından, gözünün bunu idrak edemeyeceğinden, dünya gözüyle bunu idrak edemeyeceğinden. Velev Allah deseydi ki mesela, böyle bu manayı şöyle kabul edelim. Sen beni göremezsin. Evet doğrudur. Çünkü dünya hükmü ayrıdır. Ahiret hükmü nedir? Ahiret hükmü ayrıdır. Dünya hükümleri ile ahiret hükümlerini birbirine kıyas etmek, öyle değil mi? Neyi? Arada fark olan iki şeyi birbirine kıyas etmektir. Kıyas mı? Alfarıktır. Mesela örneğin dünyada acıkıyoruz, ahirette acıkmak var mı? Dünyada işte helaya gidiyoruz, ahirette helaya var mı? Dünya kadınları mesela hayız oluyorlar, ahirette ahiret kadınları hayız oluyorlar mı? Yok olmuyorlar. Yani tutup dur ben şu hayız fıkhını ezberleyeyim, kıyamette de bana lazım olur dese bir adam ahmaklık eder. Öyle değil mi? Neden? Çünkü ahiret gününde böyle bir şey ne değil? Dur para biriktirelim de kıyamet gününde çeyiz meyiz hazırlarız, yani belki evleniriz diyen adam ahmaklık eder. Niye? Çünkü ahirette böyle bir şey söz konusu. E şimdi biz hurileri kimden isteyeceğiz falan dese bir adam, hurilerin velisi kim? Falan. Bu adam ahmaklık eder. Neden? Çünkü ahiret hükmü dünya hükümlerini birbirine kıyas etmiş olur. Acaba babası müşrik olan bir huri olur mu? Onda kaçırmak caiz olur mu vesaire diye kalkıp düşünen bir tane genç ne yapar? Kalkıp düşünen ahmaklık eder. Neden? Dünya hükümleri ile ahiret hükümlerini birbirine kıyas etmiş olur. Onun için velev Hz. Musa dünyada Allah'ı göremezse bile bu ahirete kıyas edilemez. Neden? Çünkü ahiret hükümleri ayrıdır. Dünya hükümleri nedir? Ayrıdır. İkincisi ayetleri Allah Teala ve Celle e, bunlara işte diyor. E, La tudriku'l absaru ve huve yudriku'l absar. Enam suresinde. Değil mi hafız? La tudriku'l absaru ve huve yudriku'l absar. Gözler onu idrak etmez. O Allah ise onları ne yapar? İdrak eder. Gözler Allah'ı idrak edemezse eğer diyorlar. O zaman kıyamet gününde insan Allahu Teala ve Celle'yi nasıl e, görecek? Bu da kişinin lügatın cahili olduğunu gösterir çünkü idrak ayrı bir şeydir. Öyle değil mi? Yani bir şeyi kuşatmak ayrı bir şeydir, bir şeyi görmek ayrı bir şeydir. Yani mesela bir adamı görmekle bir adamı kuşatmak birbirinden farklıdır. İdrak yani bu ayet kemeri idrak kuşatmadır. Hani gözler Allah Azze ve Celle'yi kuşatamaz. Doğrudur. Gören göz daha Allah'ı kuşatamaz. Yani Allah Azze ve Celle insan gözünden çok çok daha yücedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim idrak ile rü'yet arasında bir fark getirmiş. Nerede fark getirmiş? Mesela Hazreti Musa ile Firavun bir de ordusu karşılaştığı zaman şey diyor ki ee, nedir ismi? Felemma tara'al cem'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Öyle mi? Felemma tara'al cem'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. İki taife birbiriyle karşı karşıya geldiği zaman Bak فَلَمَّ تَرَاءَ Burada Ruye kelimesi geçiyor. İki ashab birbirini gördükleri zaman, göz göze geldikleri zaman Musa'nın ashabı dedi ki اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Biz idrak edilenlerden olduk. Bak idrak ile rû'iyet birbirinden farklı. Öyle mi? Yani gördükleri zaman biz idrak edilenlerden olduk dediler. Hazreti Musa da kella dedi. Şimdi görüldükleri zaman görmek ayrı idrak etme. İdrak ne yani kuşatıldık. Artık biz ne olduk? Bittik. Bunlar bizi ne yaptılar? Bunlar bizi artık tamam şimdi kuşattılar. Bizi gördüler. Artık alacaklar, işte öldürecekler, asacaklar, kesecekler vesaire. Ondan dolayı idrak ayrıdır, ru'iyet nedir? Ru'iyet ayrıdır. Evet, gözler Allah azze ve celle'yi ne yapamaz? Gözler Allah azze ve celle'yi idrak edemez. Neden? Çünkü Allah azze ve celle'yi idrak edebilecek bir kapasitede değiliz. E biz yani onu tam kuşatacak gözümüzle vesaire ama bu gözlerin Allah Azze ve Celle görmeyeceği anlamına da gelmez çünkü hem Allah hem de Rasulü kendisinin görüleceğini söylemiştir. Üçüncüsü neydi demiştik? akıl yani Allah eğer görür, Allah görülecektir dersek o zaman Allah'a ne yapacağız ruyet şey cihat ispat edeceğiz bu zaten bu zaten kökünden batıl olan bir şey çünkü Allah ve Resulü bir şey iptal ettikten sonra akıl ile yani Allah'a o zaman cihat isler edeceğiz önümüzde olması lazım, ona hudut çizeceğiz vesaire Bunlar bizim aklımızın almayacağı. Bunlar ney? Bunlar kuyumcu tartısında patates çuvalı tartmak gibi bir şey. Evet. Ha, sözümüzü yarım bıraktık hakkını helal et. Dedi ki bidat ehli bu konuda iki kısım. Bir kısım ruhiyeti inkar edenler. Bu anlaşıldı değil mi? Ruhiyeti niye inkar ettiklerine dair. İkinci e, kısım ise dünyada Allah'ın görüldüğünü kabul edip, buna dünya hükmünü kıyas edenler. Şimdi bak, iki tane bidat tayfası var. Birinci tayfe, dünyada Allah görülmüyor diye, ahirette de Allah görülmüyor deyip de e, arada fark olan kıyası gerçekleştirenler. İkinci tayfe, kıyamette Allah görülüyor diye dünyada da Allah görülüyor diyenler, şeyhlerinin gördüğü şeytanı Allah diye isimlendirenler, öyle mi? İşte mesela örneğin adam diyelim ne yapıyor? Bizim şeyh diyor Allah'ı görüyor. Aynen böyle cümle bu yani. Hiç mesela ya işte böyle bir şey yok bak e, Kur'an'a bu aykırı. Yok yok böyle şey değil bizim şeyh Allah'ı görüyor zaten. Allah Allah senin şeyh nasıl Allah'ı görüyor? Ediyorsun adama. Ya diyor şeydir e, rüyasında Allah Azze ve Celle. Şimdi eskiden önceki sofiler peygamberi görüyorlardı genelde. Hani biraz da Şimdi biraz daha hani iş teknoloji gelişince bu defa azna daha da şeytanın dostları daha da şeytana yakınlaşınca bu defa iş Resulullah'tan e, çıktı. Bu defa iş Allah'a e, geldi. Ne oluyor adam diyor? Bizim şeyh Allah'a şey yapıyor. Bizim şeyh Allah. Yani ne demek tabii şimdi bu çok önemli. Yani sizin şeyh Allah'ı görüyor. E yani bunu akabinde ne var? Kur'an'a gerek yok. Yani zaten direkt Allah'tan haber alınca gel zaten gerek yok. Yani zaten hadislerin tashihidir. Zayıf olmazlar, sahih olmazdır. Onu zaten rüya aleminde gerçekleştirdikleri için yani e, böyle bir sorun söz konusu değil. Onun için bu konuda iki tane ne var? Bu konuda iki tane artık şirk taifesi, bidat taifesi. Yaptıkları bidat onları şirke götürürse şirk taifesi olurlar. İki taife var. Bir, Allah dünyada görülmüyor deyip de ahiret hükmünü buna kıyas edip reddeden mutezile cehmiye ve benzerleri. İki, e, Allah ahirette görülüyor diye dünyada da Allah azze ve görülebilir e, diyen ve hatta bizim şeyhlerimiz de görüyorlar e, diyen bir de bu da ne? Tasavvuf mensüeli genelde sapık insanlar var. Evet. Ve anna Allah Subhanahu wa muhakkak ki Allah Subhanahu wa Taala yenzilu dünya, semasına iniyor. Fi sulusil akiri. Akiri? Akiri. Gecenin son üçte birinde. Gecenin son üçte birinde iniyor. Nuzulen <coughs> yeri kubijeleri ve azameti. Onun cellaline ve azabına uygun, layık bir inişle. Bir inişle evet. iniyor, evet. Garen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, يَنْزَلِ رَبْبُنَا Bizim Rabbimiz iniyor. Kulle لَيْلَةٍ Her gece ile sema'i dünya, dünya semasına حين يبقى سلسل ليل الاخر e, Gecenin üçte biri kaldığı vakit e, iniyor. فَيَقُولُ diyor مَنْ يَدْعُونِي فست, فَسْتَج۪يبَ لَهْ fa istijibe le. Kim benden bana dua ediyor ben ona icabet edeyim. Eee men yes'eluni fa'ati kim fa'atiyehu fa'atiyehu. Hmm. Fa'atiyehu kim benden istiyor ben ona vereyim. Men yestal eee firuni e, fa'afir le. E, kim eee benden mağfiret diyor, istiğfar istiyor fa'afir lehu ona istiğfar edeyim. Bu da nedir? Bu da Yine hadisle sabit olan Allah Azze ve Celle'nin gecenin son üçte birinde sema yani şeye inmesi, dünyanın semasına inmesi ve oradan nida etmesidir. Tabi e, bu konuda yine ehli sünnet bu ayeti olduğu e, bu hadisi olduğu gibi kabul ediyor. Hadis sahih ise peygamber haber vermişse Allah Azze ve Celle inecektir e, diyorlar. Bidaat taifesi ise Allah Azze ve Celle eğer yine, önce diyorlar dediniz Allah Yedi kat göğünün üzerindedir. Harşa istiva etmiştir. Sonra da dediniz ki Allah Azze ve Celle sema, dünya semasına iniyor. O zaman Allah hareket eden bir cisim midir? E peki ne olacak? E, o zaman diyoruz şimdi biz. Madem böyle yani asadine gelelim. Onlar da ne diyorlar? Diyorlar ki burada kasıt yani Rabbimizin emri iner. Veyahut da Rabbimizin bir meleği e, iner diye. İyi de burada Peygamberimiz Rabbuna diyor. Yani haşa Peygamber meleklere Rabbimiz mi diyor. Yani hani e, bizim Rabbimiz açık bir şekilde Rabbimiz iner e, diyor. Yani o zaman Peygamberimiz meleklere burada Rabbimiz e, demiş oluyor ki zaten bunu e, böyle bir şey de zındıktan başkası iddia etmez. Peygamberimizin meleklere Rab dediğini. Ki bunu tevhül edenler de böyle bir şey söylemiyorlar e, zaten. Allah'ın hareket edecek bir cisim gibi olduğunu Allah'ın da cisim olmadığını, hareket etmiyor. Yani bir şeyler bir şeyler söylüyorlar. Yani böyle kendilerine göre <gülüyor> buldukları bir şeyler, bir şeyler söylüyorlar. Ki bunların hepsinin sebebi ne? Daha önce de söylediğim gibi önce bir takım aklî mukaddimeler tespit etmişler. Aklî mukaddimeler. Yani Allah nedir sorusunu sormuşlar. Buna kendilerince cevaplar vermişler. Aklî olarak da. Sonra bu defa buna göre bir takım Nasr'ı tevhül etmeye başlamışlar. Yani Allah cisim değildir. Tamam. Yani Allah biz bunu da söylemeyiz. Yani biz hiç bunu söyle yani söyleme gibi bir gerek de duymayız. Yani Allah cisim değildir. Bu ne biçim bir söz yani? Biz deriz ki hani Allah cisimdir de demeyiz. Allah cisim değildir de demeyiz. Deriz ki Rabbimiz kendi şanına yakışır, kendi azametine yakışır. Leyse şey şeyun. Hiçbir şey onun misli gibi değildir. Yani Allah'ın tanımı Kur'an-ı Kerim'de bu. Ve ne? Kul huvallahu ehad. Allahu yani müşrikler diyorlar ya. Seflen ya Muhammed. Rabbini bize vasfete Muhammed. Ayetini kul huvallahu ehad. Allahu samet. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَتْ lem يَكُلْ لَهُ كُفُوَ نَحَدْ Ve bitti. Bu Allah'ın tanımı bu yani. Eğer biri Allah'ın Allah ne olduğunu tanımlamak istiyorsa biri Allah'ın tanımını, Allah kendini tanıtıyor e zaten. Ha Allah ne cisimdir, ne arazdır, ne cevherdir, ne kainatın içindedir, ne kainatın dışındadır e falan. E böyle olunca ister istemez bu defa tuhaf bir şey. Yani bu akli mukaddimelere bu defa bir takım şeyler bina ediyorlar. Ki açık nasları, yani apaçık olan nasları da bu akli mukaddimelere şey yapıyorlar teslim ediyorlar ee, ve burada en önemli şey yani dikkatinizi çekecektir mutlaka. Çok ilginç bir nokta var. Halefin mutekaddimin olanı. Yani bu sıfatları tevhül edenler için söylüyorum. İlk dönemlerde derlerdi ki bu konuda iki tane görüş vardır. Selef tevhül etmedi. Halef ise tevhül etti. Selefin yolu en eslem olandır derlerdi. Daha sonra yani her bidat peşine başka bir bidatı mutlaka doğurur ya. Onlardan sonra gelenler de çok cahilane, sanki şeymiş gibi, tevül edenler şeydir, mücessimedir, müşbibiyedir, asıl olan tevül etmektir. Şey i̇şte tevül etmeyenler mücessimedir, müşbibiyedir, hashaviyedir, asıl olan şey yapmamaktır. Asıl olan kesinlikle nasları kabul etmemektir, asıl olan tevül etmektir gibi. Bu da ben şeye. Asıl olana düşmanlık etmeye başladılar. Yani işte selefilik haşeviliktir, selefilik mütecsimittir, selefilik teşbihdir vs. Oysa gidin mesela eski, mesela açın bir kurtubinin tefsirine bakın. Yani eski olanlara bir bakın. Şey derler yani bu konuda iki tane görüş var. Selef olduğu gibi kabul etmiş. İşte halef ise bunları tevhül etmiş derler mesela. Onlardan bir sonra gelenler yani şu özellikle şu anda yaşayanlar bir de hani bizim Türkiye'de özellikle bizim Türkiye'de olup da hiçbir şeyden haberi olmayan yani şey kraldan fazla kralcı olanlar onlar iyice zıvanadan çıkmışlar. Allah göktedir diyen kafir olur diyor. Yani Allah göktedir diyen e, kafir olur diyor adam. İşi bu boyuta. Veya Allah gökten iner diyen yani dünyanın semasına iner diyen kafir olur diyor e, adam. Bunun sebebi nedir? Yani o halefin müteaddiminin çıkarmış olduğu bid'at sonradan gelenleri daha şiddetli bir bid'ata, ne yaptı? Daha şiddetli bir bid'ata sürüklemiş oldu. Selef dediğimiz gibi ehli sünnet bu nasları olduğu gibi kabul eder. Akli mukaddimelere açık ve sarih nasları kurban etmezler. Evet. Yu'minun bi en Allahu taala iman derler. Ben Allahu teala hakik Allahu Teala icu gelir yawmel miad miat günü yani fasli beynel ibadiyi kulların arasını ayırmak hüküm vermek yani fasıldan kasıt hüküm vermek hüküm vermek için gelir. Mecciye yeli ku bjelelihi jelleşenihi. Jelleşenu hu. Jelleşenu hu. Onun jelerine yakışır bir geliste. Evet gelir. Kana Subhanahu Teala Allahu Teala dedim. Kelle hayer ila ıda dükketi ardu dekken dekke. Yani yer. Yer çok şiddetli bir sarsılma ile sarsıldığı zaman. Yer çok şiddetli bir sarsılmaya sarsıldığı zaman vajah arap ve senin Rabb'in senin Rabb'in vel meleku, melekler saf van safa. Senin Rabb'in geldiği zaman melekler saf saf geldi, Geldiği zaman. Evet. Geldiği zaman değil. Gel. Yer şiddetli bir sarsılmaya sarsıldığı zaman vajah arap vel meleku saf van Tamam. Tamam tamam oldu. Senin Rabb'inle melekler de saf saf geldikleri zaman. Vakolhu. Ee, ve sözü helyan zoru ne helyan zoru ne bekliyorlar mı bekliyorlar mı illa aytihumullahu fi zulmün elgamami bulutlar arasındaki gölgeliklerde Allah'ın gelmesini ve meleketu ve meleklerin gelmesini ve kudiel emru ve iş bitmiştir yani onlar bunu mu bekliyorlar hani Allah azze ve celenin ve meleklerin ee, bulutlar arasında bir gölgelikte kendilerine hani müşriklerin e, şeyi var ya işte peygamber aleyhissalatü vesselam'a eziyetleri, kıyameti inkar etmeleri yani bunu mu bekliyorlar? Hani? İlla o gün mü gelecek? Allah azze ve celle işte bulutlar arasında gölgeliklerde ve melekler hani kada için, fasm için geldiği zamanı mı şey yapıyorlar, e, bekliyorlar diye bu da nedir? Kıyamet gününde Allah azze ve cellenin kendi şanına yakışır bir şekilde kulların arasında hüküm vermek için geleceğine dair naslar var. Burada da tevhül edenler nasıl tevhül ediyorlar? Yani Rabbinin emri geldiği zaman. Yani özellikle bu işte هَلْ يَنْ زُرُونَ اِلَّا Allah'ın gelmesi, Allah'ın emrinin gelmesi diye söylüyorlar. E peki bu ayeti ne yapacağız diyoruz? وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا safa. Yani Rabbin ve meleklerin, Rabbin ve meleklerin saf saf olarak geldiği zaman diye. O zaman da zaten dediğimiz gibi yani nasra dayalı bir şey yok illa akıl. Allah nasıl cisim midir? Hareket mi ediyor ki gelme gitme insanlarla alakalı bir durumdur? Nasıl Allah gelecek gidecek diye bunları tevil ediyorlar. Biz de diyoruz Allah kendi şanına yakışır bir şekilde naslarda varit olduğu gibi o gün gelecek. Evet fmanhef manhej ehlü sünneti ve jamaatı ehlü tarjamat manheji fi kubüdâleke italhcsu bütün bunlarda italhcsu özetleniyor fi fil imanil cazimi cazim olan bir imanda ve ikraril kamili kamil olan bir ikrar ve teslimet tammi tam bir teslimiyet bima axbara bhihi Allahu Teala Allah'ın haber verdiklerinde bu şekilde elü sünnetin itikadı özetlenir وَاَخْبَرَ بِهِ رَسُولُهُ sallallahu aleyhi ve sellem ve Rasul'un haber verdiği şekilde وَالْعَمَلِ بِهِمَا مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِهِمَا مِنْ دُونِ تَرَدُّدٍ اَوْ شَكِّنْ اَوْ رَيْبٍ Yani bunlarda, bu naslarda amel etmektir. Her yönüyle hiçbir tereddüt, hiçbir şek, hiçbir şüphe duymadan amel etmekte de mülakastır. İmam Muhammed i̇bn Müslim El-Zuhri'nin dediği gibi Muhammed i̇bn Salim olması lazım. Salim zühri olması lazım. Zühri e, veyahut da belki de ben yanlış hatırlıyorum. allah Alem. Minallahi el Risalet Allah'tandır. Ve aler al Rasulü el-belâgu al Rasulün üzerine ulaştırmak vardır. Ve alayna et-teslimu Bizim üzerimize de ne vardır? Teslimiyet vardır. Ve Süfyan İbni Uyeyne'nin dediği gibi Kullu ma wasafallahu te'ala Kullu hepsi Ma vasafallahu te'ala Allah'ın vasfettiği hepsi Bihi leksuhu kendisiyle nefsini vasf her şey fil Kur'ani Kur'an'da fa kıra'atuhu Onun okuyuşu onun tefsiridir. Onun okuyuşu onun tefsiridir. La keyfe ve la misle. Ne keyfiyet vardır, ne de misliyet vardır. Yani mesela Allah arşa istiva etti. İstiva ne demek? Ne anlıyorsan istiva odur. Yani okuyuşu neyse tefsiri de odur. Hani istiva okuduğun zaman hani istiva diye okuyorsun ya o istiva aynı zamanda onun tefsiridir. İstivanın manası neyse onu ama ne? Keyfiyet ve misliyet olmamak kaydıyla. Veya İmam Şafii'nin dediği gibi İmam Şafii'nin şu sözü gerçekten çok önemli. <gülüyor> Amen tubillah Allah'a iman ettim ve bima caa anillah <gülüyor> ve Allah'tan gelene iman ettim. Ala muradillahi. Allah'ın muradı üzerine. Yani Allah'ın kastı neyse ondan ben onu o şekilde ne yaptım? İman ettim ve ametu bir Rasulullah ve bir maje' an Rasulullah, ala muradi Rasulullah. Ha kez iman ettim, Rasul'den gelene iman ettim, ne üzerine? Rasul'un muradı üzerine demiş. Yine demiş ve 'al Walid ibn Muslim el Qurashi, Walid ibn Muslim demiş ki 'sael tul awza'iyye, ben awza'iyye sordum. Ve Sufyan ibn 'Uyayn esfyan, yani bunlar hep selefin büyük imamları, tanınmış imamları, bunlara sordum. Ve Malik Malik ibn Anas'a e sordum: "An hadihil ahadisi fi's sifati Sıfatta ve ru'yette, yani bazı sıfatlarda ve Allah'ı görmede. Bunlara sordum. Dediler ki: "Fekalu emrûha kemâ câet bilâ keyfin." Geldiği gibi geçirin Yani nasıl görüyorsanız o şekilde okuyun, <gülüyor> o şekilde devam edin. Yani hiç geldiği şekilde okuyun, bilâ keyfin. Keyfiyet olmaksızın Yani keyfiyet vermeden yani istiva diyorsa istiva. Görecek diyorsa görecek. Bu şekilde okuyun. Yani budur. Hani manası budur. Başka bir manası yoktur. Ama keyfiyet ne? Keyfiyet verme. Yani şu şekilde görecek. Allah şu şekilde istiva etti. Allah bu şekilde gökyüzüne iner. Bunu ne yapmayın? Bunu söylemeyin. Keyfiyeti çünkü Allah azze ve celle bize ne yapmıyor? Keyfiyeti Allah azze ve celle bize bildirmiyor demişler. Evet. Burada... Hatırlıyorsanız biz demiştik ki sıfat konusunda insanlar üç kısımlar. Kim sayacak? Evet. Allah Evet. İse Ha. yapmalar lazım. Evet. Tevil yapmalarını seviyorsa bir aklı muhaddeler hisliyorlar. Aklı muhaddemelere ait olduğu Tamam. Güzel. Şimdi ehli tevfit, ehli tevfit, özellikle mütaahhirinden ehli tevfit. Selefin tevfit ehli olduğunu ısrarla vurguluyorlar. Daha önce de söylemiştim. Seleften bir takım nakiller yapıyorlar. Hani selefin keyfiyeti, nefiyetine dair Bak işte onlar da ta'vîd yaptılar diye. Biz ne diyoruz? Hayır demiştik, değil mi? Selef manayı olduğu gibi kabul ediyor. Fakirâtu tefsîruhu. Onun okuyuşu onun tefsiridir. Manayı kabul ediyor. Zihne ilk gelen neyse o manayı kabul ediyor. El-mutabaddiru ile zihin. Zihne ilk gelen manayı ama keyfiyete girmiyor. Yani istiva dediğinde el-istivâ'u ma'lûmun. Yani istiva malumdur. Hani selef istivâ da meçhû Tamam istivâ'yı kabul ediyoruz ama biz istivânın ne olduğunu bilmiyoruz deseydi bu tevfi edilen mezhebi. Öyle mi? Tam istivaı kabul ediyoruz. Allah istiva etmiştir. ama biz istivanın ne olduğunu bilmeyiz. Bu tevfi edilen mezhebi. Selefi mezhebi ne Demiş ki bak çok ince bir fark var arada. Selef diyor ki hayır istiva malumdur. Irtafa ve ala kasada. İstiva budur diyorlar. Öyle mi? Lakin keyfiyetini biz bilmeyiz. Yani Allah'ın bunu nasıl yaptığını bilmeyiz. Ne diyorlar? Anlaşıldı değil mi fark? Bu son okuduğumuz söz. Emruhu kema et bila keyfin. Yani olduğu gibi kabul edin. Bila keyfin, keyfiyetsiz. ehli bazı hakillerde bulunuyorlar. Özellikle İmam Ahmed'ten bila keyfin, vila mânan diye. Yani emiruha kma jaat bila keyfin, vila mânan. Yani olduğu gibi okuyun, olduğu gibi devam edin, keyfiyeti ve manaya girmeden. Şimdi ne oldu dualarak? Bu neyin mezhebi oldu? Bu, tafvid elinin mezhebi oldu. Manayı nefrettiğin anda, yani ben manasını bilmiyorum, elin manası nedir, İstiva'nın manası nedir, işte rüyiyet nedir ben bilmiyorum dediğinde, otomatikmen kimin mezhebi oldu bu? Tafvid ehlinin mezhebine girmiş olduk. Öyle mi? Ha bu sözü İmam Ahmet'ten naklediğince, şimdi biz bunu söze baktığımız zaman zahiren doğru. Tafvid ehlinin mezhebini ne yapıyor? Tafvid ehlinin mezhebini destekliyor. Birincisi bu nakli yapan, İmam Ahmet'ten yaptığın nakillerde tek kaldığı zaman nakillerine güvenilmeyen bir adam. Yani bu da İmam Ahmet'ten bu nakli yapan tek adam. Yani şey, bilen مَعْنًا ziyadesiyle, manayı da nef'yeden e, rivayet, bunu nakleden adam tek başına İmam Ahmet'ten bunu naklediyor. Tek başına yapılan nakiller de mezhepte, gerek itikatta gerek amelde, bu adamın yapmış olduğu tek başına yaptığı nakiller kabul edilmiyor. Hadi velev şeydir diyelim, veya sahih olarak mesela kabul edelim, bu kendi içinde çelişik bir şey, öyle mi? Bilamemen dediğin zaman, bilam keyfin çok saçma oluyor. Manasını kabul etmediğin bir şeyi zaten keyfiyetini neden nefediyorsun ki? Yani eğer biri bir şeyin keyfiyetini nefediyorsa, ediyorsa ben bu onun manasını kabul ettiği anlamına gelir. Öyle mi? Mesela şimdi örnek veriyorum, er istiva. El isti, istiva kelimesi, ben de diyorum ki, biz istivanın ne manaya geldiğini bilemeyiz dediğimde. Bila keyfin demek ne anlamı var? Zaten bilmiyorsun ki ne olduğunu yani, keyfiyetini düşünmene hani gerek yok. Lakin ben bir şey için, bunun keyfiyetini biz bilemeyiz diyorsam, demek ki öncesinde bir şeyler kabul etmişim ki, o bir şeyler keyfiyeti gerektiriyor aynı zamanda. Ben keyfiyeti nefih etmek durumunda kendimi hissetmişim. Anlaşılıyor mu bu anlattım? İnşallah anlatabiliyorum. Yani ben eğer keyfiyeti nefiy ediyorsam bir şeyin, bu demektir ki ben onun öncesinde bir şeyleri kabul etmişim ki, o bir şeyler keyfiyet gerektiriyor. Ben o keyfiyeti nefiy etmek durumunda kendimi hissetmişim. Demiş ki keyfiyeti kabul etmiyorum. Manası kabul edilmeyen bir şeyin, keyfiyetini nefiy etmenin anlamı yoktur. Şayet bir şeyin keyfiyeti nefiy ediliyorsa, bu demektir ki onun öncesinde, onun manası zaten ne yapılmıştır? O'nun manası kabul edilmiştir. Mesela Allah gökyüzüne iner. Allah gökyüzüne iner. Öyle mi? Bu sözü söyledim ben. Şimdi ben desem bir inmenin ne olduğunu ben bilmiyorum desem? O nasıl ilgi, nasıl indiği de bizi ilgilendirmez. Yani nasıllığını biz Bu çok saçma bir cümle oldu. Zaten sen inmeyi kabul etmiyorsun ki. Yani sen inmeyi aslında kabul etmiyorsun. Ben inmenin ne olduğunu bilmem diyorsun. Ancak sen evet Allah iner. Yani bu ilmek hakiki bir ilmektir. Lakin kendi şanına yakışır bir şekilde biz keyfiyetini bilemeyiz dediğinde keyfiyetini bilmiyorum demek Seni onuza zaten manasını kabul etmiş. Önceden bir mana kabul edeceksin ki ondan sonra keyfiyetini ne yapasın? Keyfiyetini red edebilesin diye. Bazı alimler de İmam Ahmed'in mezhebinde şu şekilde bu sözü yorumlamışlar. Demişler ki İmam Ahmed burada iki taifaya reddiye verdi. Bir, <gülüyor> Ee, mücessime ve müşebiheye iki muevvileye, muattileye yani te'vil ehline reddiye verdi. Dedi ki, emirruha kema ca'et, onu geldiği gibi kabul edin, Bila keyfin ne keyfiyeti ispat eden müşebihe gibi, ne de buna teville ile veren şeyler gibi ee, te'vil ehli gibi. Çünkü niye? İmam Ahmet'den yüzlerce, binlerce nakil, İmam Ahmet'in te'vil'e karşı olduğunu, tafvide karşı olduğunu İmam Ahmet'in olduğu gibi kabul ettiğini, hatta bu, bu uğurda, bu, bunun için ölmüş yani adam, bunun için şehit olmuş. Sırf Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını hiç değil. Mesela Allah'ın kelamının kelam olduğunu, e, bunun yaratı, yaratılmış olmadığını, bunun bir sıfat olduğunu üzerinde e, durduğundan dolayı, bunun için şehit edilmiş Allah'ın izniyle. Yani burada gördüğü işkenceler sebebiyle e, şehit olmuş. Bir de böyle bir problemli bir nakil var. Yani bir tane problemli bir nakil var. İşte genel e, mezhepte, bunu kabul etmemişler. Yani bu zayıf bir rivayettir demişler. Bazı alimler de böyle bu sahih olsa bile demişler. Yani o yüzlerce rivayete bakıp bunu anlamamız lazım demişler. O zaman bunun manası ne olur demişler. Bunun manası yani ne keyfiyeti ispat eden e, bidat ehli gibi neden mana verip yani işte mana verenden kasıt kim? Teville mana veren. Yani ele mesela kudret diyen, nimet diyen vesaire mana verenlerin hiçbiri ne değildir? Hiçbiri ee, doğru değildir diye İmam Ahmet'in sözünü bu şekilde anlamışlar. Anlaşılmayan bir şey vardı veya anlatamadığımız bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Fakal imam Mârikü ibn Enes'in rahimahullah. ibn Enes rahimahullah dedi İyyâkum vel bidah. Evet. Aman ağa bid'atlerden sakının. Kıyla denildi ve mal ومن... Bida'u. Yani bida. nedir bidat? Bida, bidat nedir? Kale, ahlul bidai, bida ehl bidat ehli, hummul hum nezine, onlar öyle ki, öyledir ki, etekellemûne fi esmâ illâhi ve Allah'ın esimleri ve sıfatlarında konuşurlar. Ve kelamihî ve ilmîhî ve kudretihî, kelamında, ilminde ve kudreti hakkında konuşurlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> amma sekete, e, ve la yeskutûne ammâ sekete, ve la susmazlar amma sake ta anhu sahabatu ve tabiun ve tabiinin sustuğu şeylerde susmazlar. <gülüyor> sahabenin ve tabinin sustuğu şeylerde susmazlar. Evet. Ve salehu e, imam Maliken rahimehu imam Malik'e bir adam sordu. E anne Kavl-i Hidayetü tebaraka ve sözünden an arş üzerine istiva etti sözünden sordu keyfe istewa nasıl istifa, nasıl istiva eder Fakale dedi el istiva u gayru meçhulun meçhulün istiva ee, meçhul bir şey değildir yani hani istiva bilinmeyen bir şey değildir evet vel keyfu gayru ma'kul nasıl eee hmm. bir şey değildir evet vel imanu bihi vacibun ona iman vaciptir ve sualü anhu bid'atun am Ondan soru, soru sormak bid'attır. Ve ma Ben seni ancak sapık görüyorum. Yani sen sen de, sen de sapık bir adam görüyorum. Ve amara bihi en yukhraja min meclisi. Ona meclisinden çıkmasını emretti. Evet. Fakal İmamu Ebu Hanife rahimehullah. Tamam Ebu Hanife rahimehullah dedi. La yenbaghi li ahadin kişiye gerekmez. Enyantika fizatilahi bir şey değil. Enyantika Allah azən Allah'ın zatın hakkında bir şey konuşmasına kişiye gerekmez. Belbilekis evet. yacif yacifahu bime vascıbiki nefsahu. Belbilekis yacifahu Allah'ın kendi nefsini vascı ettiği şekilde gıda Allah vascıder, vəla yaculu fehi bir rəhii şeyən. Onda kendi görüşüyle bir şey söylemez. Tabarak Allahu Alemin. Allah alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir diyor. Yani burada buraları buraları anlattığımız için açıklama yapmaya gerek duymuyoruz. Hani aklın isim ve sıfatta Allah'ın zatında yerinin olmadığını. Öyle mi? Ancak kitap ve sünnet ile Allah'ın zatı hakkında konuşulabileceğini imamlar ne yapıyorlar? İkrar ediyorlar. Velime eee ve lamma su'ile an yani inme sıfatından sorulduğu zaman yenzilu bila keyfin İmam Buhari diyor ki Allah keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde ne yapar? İner diyor. Bu kadar. Makale İmamu En Hafiz Nuaym Nuaym bin Hammad el Huzaiy rahimeullah Hafiz Nuaym bin Hammad el dedi: "Men şebbehallah bi halqihi fekad kefer." Kim Allah'ı yaratılına benzerse o kafirdir. "Ve men enkara ma vasafa bihi fakat kefer akim onun kendi nefsini vasfettiğini inkar ederse o da kafirdir. Veleyse fi me vasafa bihi nefsahu. Veleyse vasafa bihi değildir fi ma vasafa bihi nefsahu. Allah'ın kendi ettiği şeylerde değildir. Valla Rasulühu ve Rasulün kendi nefs resulün onu vasfettiği şeyler değildir. Teşbihen asla teşbih değildir. Bak, bu söz çok fıkıhla söylemiş olan bir söz. Allah'ı yaratıklarına benzeten de kafirdir. Yani Allah'ın sıfatlarıyla işte Allah'ın eli bizim elimiz gibidir diyen de kâfirdir. وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ بِينَهِ Allah'ın hayır böyle bir şey olamaz diyen de kafirdir. Yani Allah'ın mesela tevhül ehli için değil, inkar edenleri. Çünkü biz demiştik tevhül ehli inkar etmiyorlar. Tevhül ehli kabul edip manayı değiştiriyorlar sadece. Bunu inkar eden mesela cehmiye gibi ki zaten selef cehmiyeyi bundan dolayı tekfir etmiş. Hayır Allah konuşamaz, hayır Allah. İşte Allah nasıl olur Musa ile konuşmadı diyen gibi, bunlar da kafirdir. Şimdi burada hemen insanın aklına bir soru geliyor. Peki Allah bazı vasıfları var, hani insanın aklına geldiğinde teşbih. Hemen ne diyor? Allah'ın ve Rasulünün kendini vasfettiği şeyde teşbih yoktur. Yani teşbihten kastım bu değildir. Hani sıfatların kabulü teşbih değildir. Kastettiğimiz nedir? Var olan sıfatların kabulünü götürüp insanlarınkine benzetmektir. Kastımız nedir? Aslımız budur diye. Allah ve Rasulünün kendini vasfettiği şeyde teşbih değildir. Bu selefin fıkhını bize gösteren sözlerdendir. Evet. Ve kâle dedi ba'du e'immete selefin selefin öncüleri mi? selefin imamları. İmamlarından bazıları rahimahullah. Kademül İslami İslam'ın ayağı layesbutu illa ala kantaratil teslimi ancak teslim üzerine sabit olur. Yani bir insanı İslam'ı nın sabit olabilmesi ancak nedir teslim olursa olur yani Allah'ın naslarına bu sıfatlarla alakalı naslara ancak teslim olursa insan o zaman e, sabit olur evet. Biri <gülüyor> ona <gülüyor> biridirler. Min mazahib ahel taatili taatil ahelinin ve teşbih ve tafwidi tafwid taatil ve bunlardan nedirler biridirler bunlar hepsini açıklamıştık zaten değil mi evet. Bu, selef-i salih ehli sünnet ve cemaat'e, bu ehli sünnet ve cemaat'ın akidesidir. Ve akvâl-i eimmetihim fi'l iman billah ve onların imamlarının Allah'a imanda sözleridir. Fe men seleke kim onların mezhebinin yolunu giderse, onların yolundan giderse, yekunu multezimen bi menhec er sallallahu aleyhi ve sellem. Resul'ün menhecine mültezim olmuş olur. Ve ashabihil kiram ve değerli sahabelerinin Sowaa en kana's-saliku hadha fi asrihim istersen bu onların yolundan giden onların asrında olsun au fi'l-usuri'l-mutaakhirati ve au sonradan gelen asırlarda olsun ve kullu men khalefehum la yakunu minhum onlara her muhalefet eden de onlardan değildir ve inkana mevcuden mawjudan beynehum ve law onların arasında da olsa bu böyledir bu sözler de bizim ta en başta anlattıklarımızı e, yani destekleyen sözler mahiyetinde geldi yani nedir bir bütün sıfatları olduğu gibi kabul etmek. 2- Bu sıfat işlerinde aklın kesinlikle yeri yoktur. Çünkü Allah'ın zatıyla ile alakalı bir durumdur. 3- Manayı kabul ederiz. Kiraati bunun manasıdır. Lakin keyfiyete ne yapmayız? Keyfiyete girmeyiz. 4- Bunu söylerken asla amacımız teşbihin ve teçzimin yolunu açmak değildir. Bilakis Kur'an nasları ve selef ısrarla ve şiddetle teşbihe giden bütün yolları kapatmıştır. 5- bu konuda çokça konuşmak yerine teslimiyet nedir? Esastır. Yani bu konuyu nefi anlamında konuşmak kelam ve bidat olduğu gibi ispat anlamında çok konuşmak da bidattır. Yani bu meseleyi bayraklaştırıp sürekli bu meseleyi konuşmak, Allah'ın zatıyla alakalı konuşmak, bu da doğru değildir. Burada nedir? Kabul edip teslim olmaktır. Öyle mi? Kabul edip teslim olmaktır. Evet. Anlaşılmayan veya anlatamadığımız bir şey var mı? Yok. وَاخِرُ دَعْوَانَا elhamdülillahi Rabbi لِلَّهِ